Seslendirenler İlker Savaş Bayındır Selma Sibel Öztürk Dede Serkan Öztürk Anlatan Murat Yılancı İlker ve Selma henüz 6 aylık evli bir çifttir. Çalıştıkları iş yerlerinden yıllık izinlerini almış ve tatil için arabalarıyla Anadolu gezisine çıkmışlardır. Ancak tatil umdukları gibi geçmemiştir. Yöresel yemekleriyle meşhur olan bir yere giderlerken yolu kaybetmişlerdir. Arabada etrafa bakınarak kaybettikleri yolu bulmaya çalışmaktadırlar. Muhteşem bir tatil hikayesi. İş yerimden bunun için izin aldığıma inanamıyorum. Ya güzel bir Anadolu gezisi yapacaktık da, yöresel yemekler tadacaktık da, bol bol fotoğraf çektirecektik. Herde değer bir şey olmadı henüz. Aynı yolculukta olduğumuzu unutuyorsun Selma. Ben de seninle aynı durumdayım. Üstelik izin hakkım seninkinden daha kısa. Döndüğümde de bir ton iş beni bekliyor olacak. Ama küsüp oturmak yerine kaybettiğimiz yolu bulmaya çalışıyorum. Saatlerdir arabayla dolanıyoruz. Gideceğimiz yer çoktan kapanmıştır bile. Bir haftadır yollardayız ama henüz beni etkileyecek... ...iyi ki bu yolculuğa çıkmışız diyecek bir şey görmedik. Durduklarımızı anlatacak bir hikayemiz yok henüz. Eminim onlar dünyaya teşrif edip de bizi anlayabilecek yaşa gelmeden önce anlatacak bir şeyler yaşamış oluruz. Hem bir haftamız var daha. Moralimizi kaybetmezsek buralara kadar gelmemize değecek bir şeyler göreceğiz. Geceyi geçirecek bir pansiyon bulalım önce. Sonra karnımızı da doyururuz. Yarında gündüz gözüyle çıkar programımızın kalan kısmına devam ederiz. Buralarda pansiyon bulabileceğimizi düşünecek kadar iyimsersin demek. Keşke Hatice'ler gibi şu yazlık otellerden birine gitseydik. Hiç değilse bol bol yüzerdik de döndüğümüzde güzel bir tatil yaptık derdik. Ama bu dağ başındayız işte. Lütfen Selma. Saatlerdir direksiyon sallıyorum. En az senin kadar yorgunum ben de. Tatilde olduğumuzu unutmayalım. Ofiste bir yıl dosyanın altında gömülmüş halde değiliz en azından. Buna da şükür. Hem memnun kalmadıysan seneye de yazlık bir otele gideriz. Hatice'ler gibi. Tamam tamam özür dilerim. İşleri daha da zorlaştırdığımı farkındayım. Dönene kadar şikayet etmeyeceğim bir daha. Teşekkür ederim. Ha, bak, işte bir ev. Gördün mü? Az ötede. Orada oturanlara sorup, nerede olduğumuzu öğrenebiliriz. İlker ve Selma gördükleri bahçe içindeki küçük eve giderler. Kapıyı çaldıklarında onları yalnız yaşayan bir dede karşılamıştır. Dede, yemek yedirmeden bırakmayacağını söyleyerek... Onları ısrarla içeri davet etmiş ve yaptığı yemeklerden ikram etmiştir. Yemeklerini yemiş ve sofra başında oturmaktadırlar. Elinize sağlık dedeciğim. Vallahi en sevdiğim yemekleri yapmışsınız hem de. Şu patlıcan dolmasını annem yapardı. Bir an o günlere geri döndüm sanki. Sizin gibi bol baharat katardı o da. Öyle güzel olurdu ki gece uykudan uyanır gizli gizli akşam yemeğinden kalan o son dolmalara aşınırdım. Afiyet olsun evladım. Dolma kaldı bak burada. Ama yok gece uyanıp aşıracağım dersen bilemem. <gülüyor> Tarifini aldım nasıl olsa. İlken eve dönünce yaparım ben de. Söz. İyi ki yolumuzu kaybetmişiz bak Selma. Yoksa bu güzel dolmalarda mahrum kalacaktık. Her şey için teşekkürler dedeciğim. Biz artık yavaş yavaş kalkalım. Daha bir pansiyon bulmamız gerekecek. Olur mu olur mu hiç? Siz benim misafirimsiniz. Hiçbir yere bırakmam. Arkada bir oda var. Bu gece orada kalırsınız. Sağ olun dedeciğim. Zaten yeterince zahmet verdik. Biz kalkalım. Ne zahmeti canım? Hem bu karanlıkta bulamazsınız yolunuzu. Lütfen, rica ediyorum. Bu gece benim için çok önemli. Lütfen burada kalın. Daha kurabiyelerimden yemediniz. Zahmet vermeyelim dedeciğim. Zaten bu kadar yemek yaptığınıza göre başka beklediğiniz misafirler de olacak anlaşılan. Kalabalık etmeyelim biz. Hayır, hayır. <gülüyor> başka misafirim yok. Tek misafirim sizlersiniz. Başka misafiriniz yok mu? Ama bu kadar yemek yapmışsınız. Her yıl aynı gün bu yemekleri yaparım kızım. Lütfen, lütfen kalın bu gece. İlker ve Selma dedenin ısrarlarını kıramayarak o gece kalmaya karar vermişlerdir. Ertesi gün kahvaltılarını da yaptıktan sonra artık yola çıkmak üzere kalkmışlardır. Artık bir eviniz daha var Yine gelin çocuklar Evimde sizin gibi yeni evli bir çift ağırlamak beni ne kadar mutlu etti bilemezsiniz Dedeciğim dün geceden beri soracağım soramıyorum bir türlü Şu duvarda asılı fotoğraftaki hanım Ha o mu o şey rahmetli karım Allah rahmet eylesin başını sağ olsun Sağ ol evladım sağ ol Eh ölümden kaçış yok Er geç hepimiz tadacağız tabi de Geride kalan için her zaman daha zordur Hele ölüm yıl dönümünde yalnız kalmak en zorudur Dündü demek Dündü Her yıl dönümünde onun en sevdiği yemeklerden bir sofra hazırlar Yolunu düşleyip de gelecek acımı hafifletecek Tanrı misafirlerini beklerim Dün Allah sizi gönderdi Seneye belki de ben onun yanına giderim. Yazan: Ümit Cihan Canpolat. Senaryo uyarlayan ve yöneten: Vural Arısoy. Teknik yapım: Mansur Bağcıoğlu. Belki hayal.